Nimetle Durana günde iki çay palanın ikramı. Hani bir kör, öteki çocuk ya. "Vala bu benden olsun." demiş. Deiş o değiş. Bunlar çaylarını içiyor. Cino ayak üstü kaynatıyor. Siz de yeni gelene bakıyorsunuz, değil mi? Yok. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. Duran. Evet, ne olmuş? E, yok bir şey. Kendi geldi. İnanmazsınız ama bak ne oldu. Ne oldu? Şu ne alırsam 1 milyonun yere serdiği mallar var ya. E. Bastonuyla onlara dokundu, dokundu geçti. Sonra sonra televizyoncuyla konuştu. E yanlış dedim ya. Antenci. Evet. Ne konuştular bilmiyorum. Ben bir yandan çay dağıtıyorum, bir yandan onlara bakıyorum. İyice bakınca gördüm ki. Ne gördün? Koltuğunun altında bir seyyar tezgah, elinde bir ufak koli mal. Bunlar ne konuştularsa antenci ötekine yanaştı. Ben tabii çaktım köfteyi. Köfteyi? Oğlum Duran, biz kaldırım çocuğuyuz. Kim kime racon kesiyor anlarız. İçimden dedim, bu adam bir tezgahlık yer istiyor. Antenci ile öteki. Hani sevmem yani hırboyu, boyu. Ocağa da bir sürü borç taktı. Ulan kazanıyorsun işte. Herkes görüyor. Versene borcunu. Yoo, bu pintinin teki. İlla biraz verecek gerisini palaya yıkacak Vallahi ben ustanın yerinde olsam Buna bir kafa Uçurur umanında Neyse uzatma Adam terslendi razı olmuyor Halbuki şu pazarda en geniş yer onda Sanki arsa satıyor Direndi ha direndi Oğlan ne yapıyor bu sıra Ne yapacak Orada dikiliyor öylece Sonra E sonra nimet abla hani inanmayacaksınız dedim ya Her ikisinin arasına girdi. Ne alırsan 1 milyonu şöyle bir iti verdi. Adam şaşırdı. Duran elini dizine vurup güldü. Helal be. Delikanlıya bak. Evet, körmör ama delikanlının hası. Ne alırsan 1 milyon sendeledi. Neredeyse düşecek sonra etrafına baktı. Baktı ki bütün pazar bunları seyrediyor. Utandı herhal. 2 adımlık bir yer açtı. Vay be. Ya ne demezsin. Adam geçti oturdu. Tam teşkilat gelmiş yani. Açılır kapanır sandalyesi var. Yani İmet abla o kadar güzel bakıyor ki kimse buna kör diyemez yani. Sen konuştun mu? Konuştum. Ne konuştun? Hoş geldin dedim. Ben Cino dedim. Pazarın çaycısıyım. E bir çay ikram etseydin bari. Etmez olur muyum? Bunca zamandır Pala Hasan'ın ekmeğini yiyoruz. ''Öğrendik bu insanlık hallerini.'' Nimet, ''Aferin, sen bu gidişle sonunda bayağı efendi bir adam olacaksın.'' ''Yapma abla, yedin bizi çeyrek ekmekle.'' Duran, ''Nereliymiş, sordun mu? Adı ne?'' ''Sormadım ama Urfalı mıymış, neymiş? Adı Cesur.'' Nimet, ''Sağ ol Cino, sabah haberlerini aldık sayende.'' Cino, ''Çaylarım demli!'' diye bağırarak uzaklaşıyor. O uzaklaşırken nimet karanlık dünyasını, kader arkadaşı birini bulmuş olmanın tuhaf sevinciyle aydınlatmaya başlıyor. Bu vadide türlü türlü hayaller, bir iki müşterinin ne dediğini, ne istediğini bu sebeple pek anlayamıyor. Biz duranla içinde ikimizin ve Urfalı cesurla nimetin bulunduğu, sonu güzelliklere, iyiliklere, aydınlığa açılan bir hikaye kurmaya başlıyoruz. Hikaye işte hayatın hülasası. Çatısını çatmaya, kurgusunu kotarmaya çalışırken önümüzden hantal gövdesi, ağır aksak adımları dalgın bakışlarıyla doktor geçiyor. Geçip gidip pazarın öteki başında bulunan köşesine varıyor. O köşeye doktorun tahtı diyorlar. Ama ne taht yani. Altında bir naylon örtü, bir kalın mukavva, bildiğin kuru yer. Kalın kirli paltosu, Paltonun altına kat kat giydiği gömlekler, kazaklar. Doktor zaten ferah 100 kilo var. Bir de bu üstündekiler gören 200 kilo diyebilir. Çöküyor. Saç sakal birbirine karışmış. Başındaki kasketi sıyırıp kaşınıyor. Sonra koyun cebinden şişesini çıkarıp dikiyor. Oh! Bu ilk yuduma sabah mahmurluğunu söken manasına bir şey derlerdi ama Neydi? divan edebiyatımızda geçer. Halk dilinde karşılığı çivi çiviyi söker. Rüzgarlı pazarda çok dilenci var. Bunların bir kısmı sabittir. Yani her gün aynı saatte gelir, yerlerini alırlar. Yerlerini kimseye kaptırmazlar. Kazağabı biri kapacak olsa kıyameti koparırlar. Bu sabit dilenciler meslekten adamlardır. Kimi yaşlı bir dede, kimi yaşlı bir nine, ama hepsi de maşallah sapasağlamdır. Her birinin kendine mahsus dilenme stili, kendine mahsus lügati, ses tonu, karşıdan gelen kişinin psikolojik-sosyolojik durumuna denk düşen sözleri vardır. Tek geçen gençlere ayrı, çift gezen sevgililere ayrı, çocuklu ailelere, yaşlılara ayrı sesler, ayrı cümlelerle hitap ederler. İşe gidenleri, boşta gezenleri, yolcuları, fakiri, zengini, merhametliyi, gadları fark ederler. Eee? Her mesleğin kendine göre incelikleri, ek yerleri numarası var. Bunlar da yıllar yılı bu mesleğe hizmet etmiş. İşi biliyorlar yani. Hepsinin de hali vakti yerindedir. Hani bazen gazeteleri akseder, dilenci yakalandı veya hastalandı. Üzerinden inanılmaz miktarda para çıktı falan diye Çoğumuz haberi okuyunca hayret ederiz Yahu deriz Madem bu kadar parası var adamın neden doğru dürüst yaşamıyor Hala şuna buna el açıyor Bu bir yaşam biçimidir Bir psikolojik durum Bir alışkanlık Hatta bir hastalık Vazgeçemezler Bu sabit dilencilerin sakat olanları da var Mesela bir bacağı ötekine göre daha kısa ve çöp gibi ince. Ayak dersen çarpılmış. Gençtir bu çocuk, neşelidir. Bulunduğu durumu kanıksamış, elde ettiği gelirden memnun. Pazar esnafıyla alt dakika verkülah şakalaşır. Koltuk değnekleriyle dolaşsa dahi mutludur. Yahu sakatsın, tamam anladık. Şurada bir tezgahlık yer istesen alırsın yani. E sen de esnaflığa başlasan. Hem sermayen de var, ele güne el açmasan, daha iyi olmaz mı desen? Yoo, o halinden memnundur ve o da bir çeşit tezgahını kurmuştur. Hem esnafın gelirinden birkaç misli fazla kazanmacasına. Durduk yerde başına iş açıp mis gibi dükkanı neden kapatsın yani? Yahu öyle dilenci manzaraları var ki, değme sinema filmine taş çıkartır yani. Bakın biri şöyle, 8-10 yaşlarında bir çocuk... Okul önlüğü beyaz yakalığıyla geliyor. Elinde kitap, defter. Bir elektrik direği dibine çöküyor. Açıyor defterini kitabını, oracıkta ders çalışmaya başlıyor. Önünde para atılsın diye bir karton kutu. Ne kutuya bakıyor, ne atılan paralara. O kendini derslerine vermiş. Kitaba baka baka defterine yazılar yazıyor. Güya ödevini yapıyor. Şimdi buna yürek nasıl dayansın. ''Görenler, bilhassa kadınlar, ah canım, dersini çalışıyor zavallı, kim bilir nasıl bir ailenin çocuğu, ama zeki, akıllı, Allah yardımcısı olsun, biz de olalım diye gaza gelip atıyorlar parayı, şimdi ben desem ki, yahu bu bir sinemadır, mizan bu çocuğun okula falan gittiği yok, öğreten buna bunu tembihlemiş, iyi de etmiş.'' Çocuk bayağı kazanıyor desem, hepiniz aynı anda hücuma geçer, benim nasıl bir fesat fitne adam olduğumu, kalpsiz merhametsiz bir zalim olduğumu aykırırsınız. Aferin size. Portakal, orada kal. Siz kalbinizi bozmayın. Lütfen öyle benim gibi oyun bozanlara aldırmayın. Belki bu çocuk gerçekten muhtaçtır. Gerçekten ders çalışmaktadır. Bizler evinde elektrik olmadığı için dışarıda, Soğukta ellerini hohlayarak elektrik direği altında dersine çalışıp sınıflarını pekiyle geçerek yüksek makamlara ulaşan nice çocuğun menakıbını dinleye dinleye büyümedik mi? Bazı dilenciler ara sıra gelir buldukları yere çökerler. Stratejik bir mevkiyi gözetmezler baksalar da göremezler. Bunlar bu işi benimsemiyor utanıyorlar. Ama belli ki çaresiz kalmışlar. İçlerinde bir adam var Orta yaşın üstünde oldukça şişman Göbekli Pantolon paçalarını dize kadar sıyırıyor Allah şifa versin Bacaklar fil ayağı gibi şişmiş Üstelik mosmor İnsan bakmaya dayanamıyor Adam sürekli önüne bakıyor Hiç konuşmuyor Acaba tedavisi mümkün olmayan Bir hastalık mı Zaten onu oraya birileri getiriyor Bırakıp gidiyorlar Adam yürüyemiyor Yahu şuna bir tekerlekli sandalye bulunsa olmazsa. Benim favorim o. Duranla anlaştık, her gelişinde yardım ediyoruz. Suyunu, yemeğini alıyoruz. Her seferinde yüzümüze uzun ve dalgın baka kalıyor. Yine bir şey söylemiyor. Sadece gözlerinden sicim gibi inen yaşlar. Bir genç adam var, kınalı saçlı. Ona çok gıcık oluyorum. Kucağına dört beş yaşında bir çocuk yatırıyor. Bir de karton tabela işte, çocuğum hasta. İlaç parası falan sürekli sızlanıyor sürekli çocuğa çok acıyorum babanın korkusundan ne ağzını ne gözünü açıyor öylece büzülmüş yatıyor herif şarap parası mı topluyor at yarışı mı oynuyor ne bilelim sağlam bir adam ama bu yola düşmüş fazla kalmaz mesai çıkışlarına denk getirip bir iki saat dilendikten sonra kaybolur e o çocuk ne olacak acaba ileride babası gibi mi olacak Pazar esnafı doktoru dilenci olarak görmüyor. Duran da ben de aynı kanaatteyiz. Ama dileniyor. Buna dilenmek denilirse. Gelip köşesine geçtiğinde bir cebinden kirli bir mendil çıkarır, yere düzgünce serer, dört köşesine dört taş, eski usul öylece bırakır. Yüzünü çokluk gelip geçen arabası eline döndürür. Zaman sonra sızıp kalır orada. Hani sürekli çekiyor ya. Doktor dilenmiyor ama orada insanlar arasında kalsın diye arada bir birileri halini hatrını sorsun diye kendisi de nispeten ayık olduğu zaman ne olsun iyidir yuvarlanıp gidiyoruz desin diye güya bir çözüm bulmuş. Kim bu doktor?